Bunları yaparken diyor, şunu hedefledim. Bunu okuyan insanlar ne yapsınlar? Bu şerri, bu bidatleri bilsinler, görsünler, öğrensinler. Ta ki kendileri de bu bidatlere ne olmasınlar? Düşmesinler, bu bidatleri işlemesinler. Hatta bir şiir naklediyor bize. Diyor ki, Araftu şerra la li şerri velakin li tevakkihi. Oman la yariful khaira min al sharri Diyor ki şair: Şerri kötülükleri bildim, la al Şer yapmak, kötülük yapmak için değil. Ne için öğrendim şerri? Li tavakkiihi. Ondan korunmak için öğrendim. Yani sen şerri öğreneceksen, şerri bileceksen, hangi bap'tan öğreneceksin? Ondan korunmak için öğreneceksin. Kim layifü'l hayra min eşerr yaka fihi. Aleykümselam. Kim hayrı şerden ayıracak bir ilme sahip olmazsa muhakkak ki o şerrin içine ne var? Düşer. Yine İmam Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadis-i Hz. Zeyfed diyor ki: "Tânnâsu yes'alûna Rasûlallâh sallallâhu aleyhi ve sellem anil hayr." İnsanlar sürekli gelip sahabeler sürekli gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayır olan şeylerden sorarlar. Onu öğrenmek isterlerdi. Diyor ki وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرْهِ Huzeyfetü ibn Ulyaman diyor ki ben ise peygambere şer gözüken şer olan dindeki kötülükleri sorar öğrenirdim. Niye? مَخَافَةَ en يُدْرِكَنِي Neden korktuğum için, neden endişe duyduğum için bu kötülüklerin, bu şer olan şeylerin bana zarar vermesinden korktuğum bana idrak etmesinden korktuğum bana yetişmesinden endişe duyduğum için demek ki arkadaşlar bizler hayrı öğrendiğimiz kadar şerri de öğrenmeliyiz ki şerri de okuyup öğrenmeliyiz ki ta ki teyakkuz halinde olalım ta ki uyanık olalım şeytanın bize bu alanda bu sahada kuracağı hilelere Düşmeyelim. Tabii Şeyh Albani Rahim bizlere burada direkt bidatleri serdetmeye başlıyor. Vefattan önce yani insanın ölümünden önce neler yapılır? İnsanların, halkların, Müslüman toplumların yaptığı, işlediği ancak Allah'ın dininin insanlara yapmalarını emretmediği bidatlere başlamış. Biz buna girmeden, buna değinmeden önce birkaç mukaddime birkaç giriş yapacağız bidatlerle alakalı takini olsun. Bizim bu konuda bir altyapımız olsun. Allah Teala'nın kitabından, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden, sahabenin sözlerinden, selef-i salih'in sözlerinden e, bidatlerin ne olduğu, bid'etlerden nasıl sakınılmamız, sakınılması gerektiğini e, böyle bir altyapı olarak öğrenelim ki bununla birlikte ne yapalım? Seyrimizi Allahu Teala'ya yakınlaşmak için çıkmış olduğumuz bu yolculuğu, yolculuktaki seyir, seyir halimizi bid'etlere düşmeden Sürdürüp devam edelim. Çünkü insanın seyir halinde, insanın Allah'a yakınlaşma, takarruf etmede, ibadetlerde yolculuk sırasında bidat kavramını o kimse iyi oturtmadıysa, bidatın ne olduğunu iyi öğrenmediyse, o insanın bakarsın ki dininde allah Teala'nın emretmediği, Resulü'nün emretmediği, İslam dininde olmayan bu ümmetin sevaba en hırslılarının hırs göstermediği, Gayret göstermediği alanda o insanların gayret gösterdiğini görürüz. Değil mi? Çünkü ölçü yok. Onun için ilim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sevgi. Yani Resulullah'ın sünnetini sevmek tek başına yeterli bir şey değildir. Eğer bu sevgi, Allah Resulü'nü sevmek, onun sünnetini sevmek, ona bağlı olmanın gerekliliğini bilmek sevgi eğer ilimle bir olmazsa sahibini bidatlere götürür diyorlar. Yani bugün görüyorsunuz değil mi? Mesela bakın tasavvuf camiasına insanlara, tarikatlara gidip gelenlere adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve seviyorlar. Sevdiklerini iddia ediyorlar değil mi? adam anıldığı zaman belki gözlerinden yaş geliyor. Ama bu sevgi ilim ile çerçevelenmediği zaman ortaya ne çıkıyor, neler doğuyor? Bidatler doğuyor. İşte bizler de bu çerçeveyi ilim ve usul çerçevesinde zapt edersek, kuralları yerli yerine oturtur koyarsak ne yapmış oluruz? Allah'ın izniyle kendimizi, ibadetlerimizi bidatlerden korumuş oluruz. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Diyor ki, <gülüyor> De ki, bu benim dost doğru yolumdur. Bu benim dost doğru yolum. Bir tane yol var ve bu yol dost doğru yol. Kimin yolu bu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa öğrettiği, Allah'ın ona indirdiği yol. Bir tane. Arapça bilenler bilir. En-hazâ <gülüyor> sıratı Bir tane yol. Dost doğrudur. Diyor ki, fettebi'ûh. İşte uyacaksanız uyulacak yol nedir? Burasıdır. Buna uyun. Ve lâ tettebi'ûs subûle. Diğer yollara ne yapmayın? Uymayın. Eğer diğer yollara uyarsanız, fetteferraka bikum an sebi'lihî. Bu diğer yollar tali olan yollar sizi bu Allah'ın göndermiş olduğu doğru yoldan ne yapar? Alı koyar ve sizi fırkalara böler, ayrılıklara böler. Demek ki arkadaşlar bid'etlerin bir tehlikesi de şu. Ümmeti ne yapıyor? Bölük bölük bir hale getiriyor. Ümmet fırkalara bölünüyor. Yani bugün insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın döneminde yaşanan İslam ile yetinmiş olsalardı ne olmazdı? Bugünkü bölünmeler Bugünkü cemaatleşmeler, bugünkü fırkalar ve gruplar oluşmazdı. ذَٰلِكُمْ وَسَّٰقُمْ bihi لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İşte allah Teala'nın sizden istediği, sizlere vasiyet ettiği budur. Olay ki takva sahibi olur. Kendinizi ne yaparsınız? Bu tali yollardan korursunuz. Şimdi bu ayetle alakalı olarak Abdullah ibn Mesud diyor ki radıyallahu anh diyor bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk. Aleyhisselatü vesselam diyor خط <hattalana> لنا <khattan> bize diyor böyle dümdüz bir çizgi çizdi. Alıyor Aset vesselam, dümdüz bir çizgi çizdi toprağın üstüne. Diyor ki sonra hatta an ve an şimalih hotatan. Sonra Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu çizmiş olduğu dümdüz çizginin yanına bir çok neler çizdi? Çizgiler çizdi Aleyhissalatu vesselam. Dedi ki diyor sonra Aleyhissalatu vesselam dedi ki diyor haza sebilullah. İlk önce toprağa çizmiş olduğu o dost doğru yola işaret ederek Ashabına göstererek dedi ki هذا sebilullah. Bu kimin yolu? Allah'ın yoludur. Dümdüz bir tane. Ve هذه subulu ve bunlar ise yollar. Ala kulli sebilin minha şeytanun yed'u ileyh. Bu her bir yolun üstünde bir şeytan vardır. Ve bu şeytan ne yapar? Oraya davet eder. Yani şeytan, oradaki şeytan ne yapıyor? Hak yoldan, yani hak yolun üzerine gelip oturmamış. Talih yolların üzerlerine oturmuş. İnsanları ne yapmaya çalışıyor? O hak yoldan, tek yoldan saptırmaya çalışıyor. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu çizgiyi çizip, doğru Allah'ın yolunu çizip, yanından ayrı diğer talih yolları çizdikten sonra az önce okumuş olduğumuz ayeti okuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki, اَنَّ هَذَا سُرَاطِي مُسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Bu ayet okuyor aleyhissalatü vesselam. Evet. Baktığımız zaman, tefsirlere baktığımız zaman arkadaşlar, mesela Ebu Nuaym rivayet ediyor hilyesinde. Mücahid'den rivayet ediyor. Bu ayetle alakalı olarak Mücahid diyor ki, biliyorsunuz Mücahid tefsiri kimden alıyor? İbni Abbas'tan alıyor. Mücahid tefsiri İbni Abbas'tan alıyor. İbn Abbas kimden alıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alıyor. Diyor ki Mücahit, bu ayetle ilgili olarak bunlar diyor. Velatette bi usubula. Diğer yollara uymayın. Ayetindeki diyor yollar el bid'u ve şubuhat. Nelerdir? Bid'atlar ve şüpheli olan şeylerdir. Tabii bidat genel geniş bir kavram. Sadece bugün yani insanların topluca cemaatle zikir çekmesi de değil. Bununla sınırlı değil. Ortaya çıkan fikirler Rafizilik, Şiilik, Haricilik mutezzilelik, eşarilik, dilik, bunların hepsi nedir? Biraz bidattir. Neden bidattir? Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın döneminde olmayan inanışlar. Değil mi? Yani sahabe Allah Resulü'nün dizinin dibinde oturan sahabeler allah Teala'nın her yerde olduğunu mu söylüyorlar? Haşa ve kella değil mi? Veyahut da Allah-u Teala'nın kendine layık sıfatlarını olmadığını mı söylüyorlar? Hayır. Ta ki ne zaman çıktı bu akımlar, bu görüşler? Ee, sahabenin yolundan ayrılmış olundu. İşte Mücahit bunu kastediyor yani. tümünü kastediyor, umumunu. Diyor ki bunlar nelerdir bu yollar? El bid'u ve şubuhât. Evet. İbn Atiye ise diyor ki tefsirinde arkadaşlar, "Hâzi'l âyetü ta'mu ehle'l ehvâ'i ve'l bid'." Bu ayet kimleri içerir? Kimleri kapsar? Ehle'l bid'i ve'l ehvâ. Bidat ehlini ve heva sahiplerini kapsar. Ve şudûd fi'l furu'a gayr zâlik. Demek ki arkadaşlar bu ayetin tefsirine baktığımız zaman bu ayetin tefsirini selef neyle yapıyor? Talih yolları bidatlerle yapıyor. İkinci ayet Allah-u Teala'nın kitabındaki ikinci ayet allah Teala diyor ki ver." Allah-u Teala biz insanlığa sesleniyor, biz iman edenlere sesleniyor. Diyor ki فَالْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ emrihi." Onun emrine, kimin emrine? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine. Muhalefet edenler ne yapsınlar? Sakınsınlar, dikkat etsinler. En tusibehum fitne, kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden sakınsınlar. Yani Allah Resulü'nün emrine muhalefet eden, Allah-u Teala'nın tehdidiyle, şu tehdit ile karşı karşıyadır. Kendisine bir fitnenin isabet etmesi. Ev azabun elim Yahutta acı bir elim bir azap. Bakın allah Teala apaçık konuşuyor. Ve açık bir şekilde diyor ki biz insanlığa, biz peygamber sallallahu aleyhi ve ümmetine o rasulümün diyor yoluna muhalefet edenler kendilerine fitnenin dokunmasından ve acı verici bir azabın dokunmasından ne yapsınlar? Sakınsınlar. Diyor ki İbn-i Kesir rahimahullah. İbn-i Kesir tefsirine baktığımız diyor ki yani diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın aleyhissalatu vesselamın emrini O'nun yolunu, O'nun menhecini, O'nun sünnetini ve O'nun şeriatını na muhalefet edenler ne yapsınlar? Sakınsınlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor, sünneti ölçüdür. Bütün ameller, bütün kaviller, sözler ne yapılır? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetine tutulur. Onunla ölçülür. Aynen böyle diyor. Diyor ki, أن يصيبهم fitne, yani diyor kalplerine bir fitnenin yahut nifakın yahut bir bidatin İbn Kesir aynen böyle söylüyor. Yani fitneden maksat nedir? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin dokunmasından sakınsın. Nedir bu fitne? İbn Kesir diyor ki rahimallahu yani onların kalplerine küfür yahut nifak yahut bidat isabet etmesinden sakınsınlar. Yani Allah Resulü'nün emrine muhalefetten ne doyuyor? küfür doğa biliyor, nifak doğa biliyor ya da bidat doğa biliyor. Ev yusibuhum azabun alim yahut da acı bir azap. Dünyada yahut nerede ahirette. Demek ki arkadaşlar Allahu Teala'nın kitabına da baktığımız zaman birçok ayet-i kerimede ne görüyoruz? Allahu Teala'nın ee, dininde ayrı yollara sapılmaması gerektiğini. Allah Teala'nın dininin tam olduğunu görüyoruz. Maide suresinde Allah Teala ne buyuruyor? El-yevme akmel Ben bugün sizin dininizi ne yaptım diyor Allah Teala? Tamamladım, kemal ederdim. Ve atamtu aleykum Size gönderdiğim nimetimi ne yaptım? Tamamladım. Ve araditu lakumul İslam'ı din. olarak İslam'ı sizin için ne yaptım? Seçtim, o, İslam olarak razı oldum. Demek ki arkadaşlar Allah Teala'nın dini tamamlanmıştır. As sonra gelecek, akli delillerde de gelecek. Yani bir bidat çıkarmak, bir bidat yapmak ne var ki canım demek, aslında Allah Teala'nın dinine eksiklik itham etmektir. Yani Allah Teala diyor ki, kim de resulünün emrine muhalefet ederse şundan şundan sakınsın. Demek ki resulün emri o kadar önemli ki, resulün emirleri, resulün buyrukları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş olduğu din muhalefet edilmemesi gereken bir din. Ve bu din öyle bir din ki kemale erdirilmiş. Hiçbir noksan, hiçbir eksiklik yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçenki hadiste ne diyor? Benden önce hiçbir peygamber gelmiş olmasın ki ümmetini gösterdiği, ümmetini bütün hayra delalet etmiş, onlara bütün hayrı göstermiş olmasın. Yani bir hayır varsa, yapılması gereken bir hayır varsa, işlenmesi gereken bir sevap varsa muhakkak onu peygamber ümmetine ne yapar? Bildirir, gösterir. Ebu Zer rivayet de gelecek az sonra. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere her şeyden haber verdi. Gökyüzünde, semada, kanat çırpan kuşlardan bile ne yapıyor? diyor? Bizlere haber verdi diyor. Evet. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hadislerine geldiğimiz zaman az önce dersimize başlarken de hatırlarsanız okuduk, giriş yaparken. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İnne şerrel umuri muhtesat vah. İşlerin en çirkini en kötüsü şerli olan nedir? Sonradan ihdas edilen, sonradan çıkarılanlardır. Zira diyor ki Aleyhisselam kulle muhtesetin bid'ah her sonradan çıkarılan şey nedir? Bid'at. Her bid'at da dalalettir. Bir rivayette diyor, her dalalet sapıklıktır diyorlar. Bakın her ifadesi kul bid kulle bid'ah kul bid'ati dalalalah ve kul dalaletin finnar her bid'at dalalettir. Her bid'at sapıklıktır ifadesi Arapçada da olduğu gibi, Türkçede de olduğu gibi neyi ifade ediyor arkadaşlar? Umum, kapsayıcılık ifade ediyor. Değil mi? Artık bundan sonra kalkıp birisi hangi cesaretle, cüretle kalk çıkıp da dinde bid'at-ı hasene var diyebilir ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kullu bid'atin dalalet." Her bid'at dalalettir diyor Resulullah. Her dalalet sapıklıktır ve her sapıklık da ateşlenir. Yani bu kul ifadesi, her ifadesi umum ifade ediyor. Başka bir hadiste Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadise baktığınız zaman ne diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam? "Men ahdasa fi emrina haza ma leysa minhu fehu red." Kim bizim bu işimizde, emrimizde ondan olmayan bir şeyi ne yaparsa ihdas eder, ortaya koyarsa nedir o? Red dolunmuştur. Yani bid'atler konusu o kadar açık üzerinde selefin ittifak ettiği ve delillerin bir o kadar çok olduğu bir konu ki kalbinde biraz insaf olan insan bu konuda ne yapmaz? Tereddüt etmez. Yine Aleyhisselatü Vesselam bir gün İrbad i̇bn hadisi meşhur sahabelerin huzurunda sahabelere çıkıp bir vazı ı nasihatte bulunuyor. onlara öğütlerde bulunuyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki ashab Ey Allah'ın Resulü öyle bir nasihat ettin ki bize öyle bir konuştun ki bu konuşmandan gözler yaşardı. Kalplerimiz korktu. Kalplerimiz ürperdi. Bize sanki veda eden bir insanın yapmış olduğu konuşma yapıyorsun. Bize neyi vasiyet edersin, neyi öğütlersin diye sahabeler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sorunca aleyhissalatü vesselam diyor ki uusikum vallah. Sizlere neyi tavsiye ediyorum? Takva. Bakın takva çok önemli. İnsanın sürekli her gün, her dakika, her saat Kendini ve etrafındaki insanları hatırlatması gereken bir konu. Allah'tan sakınmak, takvalı olmak. Ve <gülüyor> ve Ne yapmak? İşitmek i̇taat. ve itaat etmek. <gülüyor> ve in abdan habeşiyan. Velaki başınıza gelen yönetici ne olsa Habeşistanlı bir köle olsa. Dolayısıyla şerhini geçen hafta yaptık Riyazu's Salim dersinde. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ashabına فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ badi. Benden sonrası kim yaşarsa benden sonra hayatta olanlar ne yapacaklar? فَسَيْرَ اَخْتِلَافًا كَس۪يرًا Birçok ihtilaf, birçok ayrılık görecek. Peki bu ayrılıkların, bu ihtilafların çözümü nedir? Diyor ki aleyhissalatü vesselam Fa alaykum bi sunnati. Ne yapışın? Ne tutunun? sünnetime. Ve sünneti hulefai'r-rasidin. Raşid, Mehdi'yin. Hidayete erdirilmiş Hil halifelerimin sünnetine tutunun. diyor ki Asetu Vesselam temessekû biha. Buna sımsıkı sarılın. Ve addû alayha bin navajiz dişlerinizle asılın dişlerinizle yapışın. Ve iyyakum diyor ki Ali Vesselam Uzak durun, sakının, teyakkuzda olun. Neyden? Ve muhdesatil umur. Sonradan çıkarılmış işlerden. Fe inne kulle kulla muhdesetin bid'e ah. zira her muhdes din adına sonradan çıkarılmış her şey nedir? Bid'attir ve her bid'at da dalalettir. Evet, bu hadislerden de görüyoruz ki arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam çok açık bir şekilde beyan ediyor. Din, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu dindir. Artık onun bu dünyadan ayrılmasından sonra bu dine onun yapmadığı şeyler ne yapılamaz? Eklenemez. Sonradan sokulamaz. Eğer böyle bir şey yapılırıyorsa bunlara muhdes denir. Yani sonradan çıkarılmış olduğu için bidat olmuş olur. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere kıyamet gününden bahsediyor. Kıyamet günü diyor ki ümmetimden bir topluluk, havuzumun diyor, havuzumdan geri çevrilecekler. Yani ümmet susamış, o mahşerde beklemişler, havuza doğru gidiliyor. Ümmetten bir takım insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın havuzundan geri çevriliyor Geri çeviriliyor. Kabul olmuyorlar oraya. Aleyhisselatü Vesselam deyince bunlar benim ümmetim. Onların oraya girmesi lazım. Ne diyor allah Teala Peygamberine? Sen diyor onların senden sonra, senin ardından neler ihdas ettiklerini bilmiyoruz. Demek ki arkadaşlar dinde ihdas, dinde bir şeyler ortaya atmak o kadar tehlikeli ki kıyamet gününde insanlar ne yapacak? Bu çıkardıkları bidatlerden dolayı mahrum olacaklar. Evet. Sülef'ten Abdullah bin Mesut mesela diyor ki ittebiu ve la Ne yapın? İttiba edin. Sünnete uyun. Bu kadar. Ve la Sakın Sakın sakın ne çıkarmayın? Bid'atler çıkarmayın. Fakat kufitun kulle dalala. Yani size getirilen bu din kafidir, yeterlidir. Artık dalaleti niye arıyorsunuz? Niye bid'atleri arıyorsunuz? Niye bunun ardına düşüyorsunuz diyor. Aynı şekilde Nafi' rivayet ediyor. Kim o Nafi'? i̇bn Ömer'in Mevlası, azat ettiği, hizmetçisi. Bir gün diyor, bir adam Abdullah i̇bn Ömer'in yanında ne yaptı? Hapşurdu. Birisi hapşuruyor. Ondan sonra Elhamdülillah ve selamu ala Rasulillah diyor. Şimdi bakın yani bugünkü yaşanan birçok bidatlere örnek olacak bir davranış değil mi? Yani işte birileri hap sürüyor, birileri namaz kılıyor, birileri bir şeyler yapıyor. Yapılan bu şeyler yapılan bu şeyler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında döneminde yapılan şeyler değil. Cemaatle namaz kılınıyor, tesbihat cemaatle çekiliyor. Mesela. Veyahutta işte kandiller kutlanıyor, değil mi? Şimdi Abdullah İbn Ömer'in yanında birisi hapşırıyor ve diyor ki elhamdülillah. Sonra da peygambere salavat getiriyor. Vessalatu ah vesselamu ala rasulillah. Sonuçta adam kötü bir şey söylemedi değil mi? Güzel bir şey ne zararı var. Mantık aynı mantık. Ha, hamd etti ve peygamberimize ne yaptı? Salavat getirdi. Diyor ki Abdullah İbn Ömer. Neyse hakezâ allemenâ rasulullâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bak Abdullah İbn Ömer ne diyor? Lez hakeda alamna Rasulullah sallallahu aleyhi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretmedi. Yani ölçü sünnet. Allemena en nequl elhamdülillah ala kulli Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizlere hamd etmeyi öğretti. Hapşulunca ne yapmayı öğretti? Hamd etmeyi öğretti. Bu hadisi kim rivayet ediyor? İmam Tirmizi rivayet ediyor. Sahabenin verdiği tepki çok açık arkadaşlar. Çok net. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o gün din adına öğrettiği tavır neyse yapılması gereken odur. Bitti. kaypakla artışa eksiltmeye gerek yok. Din neyi emrediyorsa, Allah ve Resulü neyi emrediyorsa, neyi yapmamızı istiyorsa, onunla ne yapacağız? Yetineceğiz. Ne diyor bakın Abdullah bin Mesud? İttiba edin. İptida etmeyin, dinde bir daha çıkarmayın sakın. Zira sizler kafi olundunuz. Sizlere getirilen Kur'an ayetleri, Peygamberi Sünnetleri nedir? Yeterlidir. Niye bunun ardından dolaşıp da dalalet, sapıklık ediyorsunuz, değil mi? Bakın insanlar, kimileri Allah'a yakınlaşmak için dönüyor, semazen yapıyor, değil mi? Kimileri hayvan gibi "ho ho" diye bağırarak Allah'ı zikrettiğini zannediyor, zıplıyor, hopluyor, değil mi? Yani Abdullah ibn Ömer Yanında hapşurup Elhamdülillah deyip Peygamber'e salavat getiren adama diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü bize bu şekilde evet bitti. Şeyh Albani Allah rahmet eylesin. Onun da güzel bir sözü var. Diyor ki insanlarla diyor dalaşmayın. insanlarla tartışmayın diyor. Sünneti beyan edin. Yürüyün gidin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize böyle öğretti. Evet. Bu kadar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dinde bu yoktur. Bitti. Adam bunun dışında artık ne derse kendisinin Bileceği bir iş. Ebu Zer Gifari diyor ki bu bu rivayet hakimin müstedrekinde Ahmet İbn Hamle'nin müsnedinde diyor ki "Laqat tuwuffiye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma ta'irun yuqallibu janahihi fi's-sama' illa zekara lana minhu ilma." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde bu dünyadan ayrıldığında Bizlere diyor her şeyin ilmini verdi. Her şeyden bahsetti. Hatta havada uçan, kanat çırpan, kuştan dahi bize ne yaptı? Bahsetti değil mi? Bu din. Öyle bir din ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yani denizin içinde yaşayan canlıların bile hükmünü bize ne yapmış? Açıklamış. Suyu temizdir, ölüsü helaldir. Bitti. Tuvalete giriş adabı. Tuvalette ne söyleyeceğiz girerken, çıkarken ne söyleyeceğiz? Bunları öğreten bir din. Kalkıp senin Mevlüt Kandili kutlaman gibi bir önemli hususu terk edip sana mı bırakır? Sen 400 sene sonra gelesin de dinin bu açık alanını, bu eksik alanını tamamlayasın diye bu din böyle bir şey yapıyorsa demek ki bu din peygamber döneminde tamamlanmamış demek olur. Eksik kalmış demek olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ashabı bu hayırdan senin iddia ettiğin senin yapa geldiğin bu hayırdan mahrum olmuş olurlar. Yani sen bu davranışınla öyle büyük çamlar devirmektesin ki bidatlerin hayatının içine sokarak öyle büyük yerlere öyle ağır ithamlarda bulunmaktasın ki az sonra gelecek Enes bin Malik'in sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu dine ihanetle suçlamış bile oluyorsun. İddiatları işleyerek. Onun için çok uyanık olmak lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ne yapmak lazım? Sarılmak lazım. Evet. Said binül Müseyyib tabiinden Said binül Müseyyib tabiinden diyor ki yani bir adam görüyor Said binül اَنَّهُ يُكَرِّرُ الرُّكُّ tulu لُوِ الْفَجْرِ Bir adam sabah fecir doğmuş, yani sabah vakti girmiş, namaz kılıyor ama böyle birden fazla rükû yapıyor, birden fazla secde yapıyor, namazın heyetini biraz şeklini değiştirerek uzun uzadıya bir şeyler yapıyor. Ondan sonra فَقَالَيَا Muhammed مُحَمَّدٍ Sayd-i binülmü buna diyor ki sen ne yapıyorsun? Diyor. Bu doğru bir şey değil. Yapma diyor buna. Demek ki Sayd-i Uyardığı adam da gerçekten bizim geçen karşılaştığımız anlatmıştım. Adam ipi cahilmiş. Yani burada Vatan Caddesi'nden geçiyoruz karşıya. Bir adam dedi ki Kandil'in dedi, mübarek olsun hocam dedi bana. Tam da yoldan geçiyoruz dedim. Abi dedim Kandil yani Peygamberimizin yapmadığı bir şey. Sahabelerin kutlamadığı, yapmadığı bir şey. Onu en çok seven insanlar yapmadıysa biz de yapmayız. O da bana cevap olarak dedi ki, ya niye dedi ya Hristiyanlar kutluyor ya peygamberlerinin biz niye kutlamayalım dedi. <gülüyor> Şimdi Said-i bu adamı uyarıyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri o kadar çok açık Allah-u Teala kitabında buyuruyor. Yani zemmediyor Yahudileri, Hristiyanları, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onlara benzemememiz gerektiğini söylüyor. Yani adamın söylediği söz onun ne kadar cahil olduğunu zaten ne yapıyor? Hani gösteriyor, artık o adama nasıl anlatacaksın? Dert. Hani İmam Ebu Hanife'den aktarırlar. Adamın birisi gelmiş, adamın birisi gelmiş, demiş ki İmam Ebu Hanife'ye, İmam Ebu Hanife tabii ayaklarını uzatmış oturuyor, İmam Ebu Hanife. Adam kapıdan giriyor, içeri giriyor, sakallı, heybetli bir adam. İmam Ebu Hanife ayaklarını topluyor adamı görünce. Yani ilim heyeti, ilim şekli, ilim kisvesinde bir adam. Sakallı. İmam Ebu Hanife topluyor kendini. Toparlıyor. Diyor ki bu içeri giren zat İmam Ebu Hanife'ye diyor oruç diyor ne zaman biter? O da diyor ki güneş batınca İmam Ebu Hanife diyor güneş batınca oruç biter. Yani akşam vakti ezanı girince biter. Peki diyor güneşin battığını nasıl anlayacağız? İmam Ebu Hanife diyor ki İmam Ebu Hanife'ye ayaklarını uzatmanın vakti geldi. Yani güneşin battığını nasıl anlarsın ya? Bakmana bile gerek Her taraf kararlı değil mi yani? <gülüyor> yani? Güneşin batmasını anlamak için çok gayret sarf etmeye gerek yok. Şimdi Said ibn de diyor ki böyle namaz kılma diyor, böyle yapma. O da diyor ki, ey Ebu Muhammed, ey Said ibn ey Seyyid eyyu'azibuni eyyu'azibuni Allah'u ala ala salah diyor ki ey Abu Said ey Abu Muhammed Allah beni bu namazı kıldığım için bana azap mı edecek yani ben kötü bir şey yapmıyorum ki değil mi hali bunu söylüyor yani kötü bir şey yapmıyorum ki Allah Teala bu namazdan dolayı bana azap mı edecek Said ibn Musaed ne diyor? Hayır. Allah Teala sana diyor peygamberin sünnetine muhalefet etmenden dolayı azap edecek. Ben sen peygamberin sünnetine muhalefet ettiğin için, peygamberin Sünnetinde böyle namaz olmadığı için, peygamberin Sünnetinde böyle kandil geceleri olmadığı için, sen oturup o gece Kur'an da okusan, Perşembe geceleri mesela, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, Kur'an okusan sen azap göreceksin. Niye azap göreceksin? Çünkü peygamberin sünnetine ne yaptın sen? Muhalefet ettin. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Cuma gecesini ibadete has kılmayın diyor. Yani Kur'an okuyorsun, bir de okuduğun Kur'an'dan da ne yapman lazım? Tevbe etmen lazım. Niye tevbe edeceksin? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalefet etti. Bu iş bu kadar hassas. Yani dindarlık akıllıların işi arkadaşlar yani. Akıllı derken yani böyle uyanık, önem veren, zeka sahibi insanların işi. Yoksa sen dinini öyle umursamadan yaşamaya çalışırsan dinin neye döner? Çöp denekesine döner. Hristiyanlıktan da bir şey vardır. Yahudilikten de bir şey vardır. Budizmden de bir şey vardır. Değil mi? Böyledir yani. Evet. Sufyan el diyor ki Rahimahullah. El-Bid'atu ahabbu ila min minel ma'siyah. Diyor ki bid'at şeytana ma'siyetten, günahtan daha sevimlidir. Bid'atlar şeytanın günahlara göre daha çok sevdiği şeylerdir. Niye? Niye? El-ma'siyatu yutabu minhâ. Diyor ki sufyan Sevri. Günahlardan ne yapılabilir? Tövbe. Tövbe edilir. Adam ya günah işledik. Allah affetsin. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Vel-bid'atu la yutabu minhâ. Bid'atlardan ise ne yapılmaz? Tövbe yapılmaz. Adam Allah affetsin, kandil kutladık. Perşembe akşam kalktık, Kur'an okuduk. Estağfurullah. Demez yani. Çok azdır, değil mi? Diyen adam. Anlatamazsın yani. Eğer bir adam bunun içine bulaştıysa, durduysa Der ki ya bunlar da ne söylüyor kardeşim? Kur'an okumayın. O nasıl anlar senin bu konuşmalarını? Senin bu konuşmalarını söylenler. Bunlar Kur'an okumayı yasaklıyorlar geceleri. Mübarek gecelerde Kur'an bile okunmaz diyorlar. Gibi yanlış anlaşılımlara bile e, şey yapabilirler. Niye? Çünkü cehalet. Malik İbni Enes diyor ki İyyâkum vel bid'a Diyor ki bid'atlerden ne yapın? sakının, bidatlerden kaçının. Demek ki arkadaşlar, bu ümmetin selefi ne yapmış? Bizleri bidatlerden sakındırmış, bidatlerden uyarmış. Tabii, akli olarak da baktığınız zaman, yani bidat demek şu anlama geliyor. Bidat, dinin eksik olan tarafını tamamlıyorsun anlamına geliyor. Yaptığın o tavırla, yaptığın o ibadetle Dinin eksik bir tarafı var. Boş bir tarafı kalmış. Sen ne yapıyorsun? Onunla dinin o boşluğunu tamamlıyorsun. ayetler meşhur biliyorsunuz zaten. İbn Mace şunu diyor ki: Semi'tu Maliken yekul. Malik ibn Enes diyor şöyle söylerken duydum. Şöyle söylerken işittim. Men ybitada'u fil İslam bid'atan yaraha hasanatan. Bakın ne kadar açık. İmam Malik diyor ki: Kim diyor bu dinde bir bidat ortaya çıkarır, bir bidat ihdas eder ve çıkarmış olduğu bir bidatin, bu bidatin hasene olduğunu ne zararı var ki? Kötü bir şey değil. Hasenedir, seyyiye değildir derse, fakat iddia etmiştir. Enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem khanen risale. Ne iddia etmiş olur bu adam? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine tebliğ etmesi, sorumluluğu yüklenen bu mesajı, bu Risale'yi, bu Kur'an'ı, bu dini tam anlamıyla mesaj olarak tebliğ etmemiş ve bundan dolayı da ihanet etmiş olduğunu iddia eder. Bidat işleyen bir kimse diyor. Bidat hasane yapan kimse. Değil mi? Niye? Orada kandil kutluyor birileri. Mevlid kandili. Lisanı ı hali. Diliyle bunu söylemiyor. İman Malik de buna getiriyor olayı. Lisanı haline yani sen yapmış olduğun bu kandil kutlamasıyla dilinle bunu söylemesen de senin tavrın şu anlama çıkar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca böyle bir ibadeti hayatıtayken kutlamadı. Kutlanmasını emretmedi, kutlanmasını tebliğ etmedi. Sen ondan 400 yıl sonra gelen insanlar olarak, insanlık olarak böyle bir ibadetin dinde var olduğunu tespit ederek hayatında uygulamaya başladın. Ve böylece sen ne demiş oldun peygambere? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dinini yapmadı ümmetine tam olarak tebliğ etmedi. Yani peygamber ne yapmış oldu görevine? İhalet etmiş oldu. Bu o demektir arkadaşlar. Yani bidatın tehlikesi burada zaten. Yani bidatın tehlikesi burada. Diyor ki İmam Malik çünkü diyor Allah Teala şöyle buyurmaktadır. El yaume ekmel tulakum Dine konum. Ben bugün sizin dininizi ne yaptım? Tamama erdirdim. Evet. Yani bidatlerin birçok zararı var. Bidatların zararlarını saymaya kalktığımız zaman Selef'in sözlerini burada naklettiğimiz zaman e, çok büyük hacimli bir ders yapmamız gerekir. Bunları aktardıktan sonra kitabımızın ana konusu olan kitabımızın e, cenazelerdeki işlenen bidatlara dönelim. Bu bir altyapı olur. Bidatlardan sakınmamız adına ve insanları sakındırmamız adına. Bu kadar delillerin net olduğu, delillerin açık olduğu bir konuda Allah'tan korkan bir insan ne yapamaz? Bidatların içinde bulunamaz. Bidatlarla hayatını, din hayatını, ibadet hayatını sürdüremez. Evet. Diyor ki Şeyh Ablani Rahimahullah, kablel vefat vefattan önce, ölümden önce işlenilen, yapılan bidatler tabi Şeyh Albani Rahim Ahullah'ın bu bölümde zikretmiş olduğu bidatler e, İslam coğrafyasındaki ülkelerden ülkeye ne yapabiliyor? Değişe? Biliyor Ama Hani diyoruz ya artık Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki dünya ne haline geldi diyorlar Köy haline geldi yani internet olan Her yerde seyahat artık kolaylaştı Yolculuklar artık çok kolay hale geldi. Bundan dolayı da, bundan dolayı da, e, insanlar bir İslam ülkesine gidip seyahat ettiklerinde ya da orada olanları cenazede işlenen, işlenen yapılan şeyleri gördüklerinde hemen onu alıp ne yapabiliyorlar? Kendi köylerine, kendi beldelerine, kendi şehirlerine aktarıp taşıyabiliyorlar. Çok, yani hayır, hayır, Allah'ın Kitabı peygamberin sünneti çok hızlı bir şekilde yayıldığı kadar. Şer de ne yapıyor? Bir o kadar çabuk yayılabiliyor. Onun için bunları zikretmekte fayda var. Diyor ki Şeyh Al Rahim Allah. Bazıları diyor şeytanın diyor Şeytanın Ölüm döşeğindeki olan insanın yanına Anne babasının şeklinde geldiğine Ama anne babasının Şeklinde olup Yahudi ve Hristiyan Kıyafetleriyle Papaz kıyafetiyle Ruhban insanların kıyafetiyle geldiğine diyor şey yaparlar, inanırlar diyor. Ondan sonra bundan dolayı diyor ne yaparlar? Kafasının altına diyor Kur'an koyarlar. Yanına Kur'an koyarlar. Yahut ölüm anındaki insana neyi telkin ederler? Peygamberin peygamberliğini yahut da neyi telkin ederler? Ehlibeytin isimlerini telkin ederler. Bazı bölgelerde yaygındır bu. Sonra Yasin suresini okumak. Hatırlarsanız ders esnasında biz ne demiştik, sikretmiştik? Bu hadisin zayıf olduğunu söylemiştik. Ondan sonra Tevcihul muhtadar ilal kıble. Kıbleye doğru çevirmek. Adam ölüm anında, ölüm sekaratında ne yapıyorlar adamı? Kıbleye doğru çeviriyorlar. Bu da bidat olan şeylerdendir. Ölümden sonra işlenen şeyler var. Mesela Diyor ki, Allah'ın rahmeti Allah, اِخْرَاجُ الْحَاِضِي وَالنْفَسَئِ وَالْجُنُوبِ مِنْ اِلْدِهِ Ölü, öldükten sonra, kişinin canı çıktıktan sonra, odada ki, eğer varsa, loğusa kadınları, adetli kadınları ne yapıyorlar? Odadan çıkarıyorlar. Burada diyor nedir? Bidattir. Yine, başka bir bidat diyor. Terk شُغُلِ مِنْ مَنْ حَدَرَ خُرُوْجَ رُوحِ الْمَيِّتِ Ölüm anına yetişip ölüm anında bulunan kimselerin yedi gün ne yapmaması? Çalışmaması. Diyor ki, yedi gün ne olmaz? Ee, ölünün yanında bulunursanız eğer o ana şahit olursanız ölünün ruhu çıkıyor. Oraya ne yapmayacaksınız? Yedi, ondan sonra yedi gün çalışmayacaksınız. Gibi. Ondan sonra Ölünün Başı ucunda ölü yıkanınca dedik, ölü yıkanınca dedik Kur'an okumak. Yani mesela diyelim ki adam ölmüş akşam gece 10'da 11'de, ertesi sabah yıkanacak. Hemen ne yapıyorlar başına gelip başlar Kur'an okumaya. Bunlar hepsi Allah vaalemin e, ve Rasulun emrettiği şeyler. Diğer bir bidat ölünün tırnaklarını kesmek ve etek tıraşını yapmak. Yani bunu mesela İmam Malik zikrediyor. Demek ki o dönemlerde var. Bilmiyorum bu dönemde de yapılıyor mu? Belki de yapılıyordur. Şeytan çünkü boş durmaz. Her zaman şeyleri ihya ediyor. Şeyh Albani diyor ki ölünün arkasına, dübürüne, burnuna ve boğazına yapmak? Pamuk tıkamak. Bu meşhur bir şey. Türkiye'de de var bu. Diyor ki Şeyh Albani Rahim Allah, dipnotta. Şayet diyor hani ihtiyaç varsa yani Adamın dışkısı çıkıyor mesela. Yahut burnu kanıyor. Ama şimdi Türkiye'de maalesef ne var? Yani ihtiyaç olsun olmasın ölünün diyelim hiç bir ihtiyacı yok. Karnından, arkasından, burnundan, gırtlağından, gezinden bir şey çıkmıyor. Kan akmıyor. Ona rağmen bunlar yapılıyor. Bunlar da bidattir. Evet. Sonra mesela başka bir bidattan bahsediyor Şekal Bani Rahim Allah. Diyor ki ölünün diyor gözüne toprak atılır ve şöyle denir. Adem oğlunun, insanoğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Bunu yapanlar da var. Bunların hepsi birer bid'ettir. Ölü hanesinin ölü yakınlarının ölü defnedilip gömülünceye kadar yemek yememesi meselesi var. Bu da bid'ettir. Ondan sonra Tabii bölgeden bölgeye değişiyor. Ölünün arkasından bir sene gibi ee, ne yapmak, hüzün tutmak, kadınların bir sene boyunca kına yakmaması, ondan sonra güzel elbise giymemesi, kadınların süslenmemesi, herler ölçülerde süslenmemesi gibi bazı işlenen biletler var. Ondan sonra bu da da diyor biletlerdir. Bazıları diyor şey yapar, ölünün arkasından hüzün ifade etmek için, üzüntüsünü ifade etmek için sakalını kesmez. Değil mi? Bu da Türkiye'de var biliyorsunuz. Adam sakalını kesmiyor. Bunların hepsi bakın yani bilatler. Ondan sonra aynalar ve avizeler diyor örtülür. Bazı yerlerde. Bunu biliyor musun? Aynaların örtülmesini. Ben mesela televizyonların kapatıldığını biliyorum. Cenazeden evet. sonra derler ki fotoğraf, fotoğraf. fotoğrafları kapatırlar. Bunların hepsi yani bilattir. O televizyonun, o fotoğrafın cenazeden önce dene bulması lazım. Kaldırılması lazım. Aynı olabilir. Evet. Başka ne diyor Şeyh Albani? Bazı diyor yemekler yenmez. Mesela ıspana benzeyen bir Maluhiye denen bir yemekleri var. Şam bölgesinde bu. Onu yemezler diyor. Ve diyor balık yemeyen bazı bölgeler var. Yani belli bir süre ne yapmıyorlar? Cenazenin arkasından bunları yemiyorlar. Ondan sonra et yemeyen, içli köfte yemeyen insanlar var diyor Şekalban rahimehullah. Bu değişir bölgeden bölgeye değişir. Evet. Bazı bölgelerde diyor ne yapılır? Ölünün elbiseleri yıkanmaz üç gün. Za ne niye bunu yaparlar diyor Şekalban rahimehullah. Şunu iddia ederler. Eğer ölünün işte kefenle yıkarsak 3 gün içinde ölü kabir azabı çeker. Bunu söyleyenler var. Ondan sonra cuma günü kabir azabı gören müminlerin kabirlerinde cuma günleri azabın kesildiğine inananlar var. Mesela bunu duymuşsun olur. Her cuma ne olur? Kabir azabı onlardan kalkar diye inanırlar. Ee, kişinin öldüğünü ne yapmak? Diyor Şeyh Hatırlarsanız derslerde de söylemiştik minberlerde, camilerin minarelerinde, işte salalar vererek, belediyenin anonsu şeylerinden e, ilan ederek e, haber verilmesi. Tabi bunun tafsilini yapmıştık. Ne maksatla yapılırsa na'y olur. Ne maksatla yapılırsa ilan olur. Bunlara zikretmiştik. Şekal Bani Rahim olayına diyor ki, birisinin ölüm haberi geldiğinde, falancanın ruhuna el-Fatiha. Bu çok var Türkiye'de biliyorsunuz. Türkiye'de El-Fatiha bolluğu var. Mikrofonu eline alan ne yapıyor? El-Fatiha diyor. Bunların hepsi biraz bidattir. Evet. Ölünün yıkanma esnasında işlenen diyor bidatler vardır. Nedir bunlar? Ne yapılması? ihtiyaç olsun olmasın, ölünün yıkandığı o odada ne, neler yakılır? Kandiller yakılır, mumlar yakılır. Böyle oraya bir şey sağlanmaya çalışır. Bir ruhani bir hava. Ondan sonra Ölüyü yıkan kimse, ölüyü cenazeyi yıkayan kimsenin diyor, cenazeyinin uzuvlarını yıkarken her bir uzuvda bir zikir, özel bir zikir söylemesi. Yani sağ elini yıkarken şu zikri söyle, sonra elini yaparken şu zikri okur gibi. Ondan sonra e, cenazeyi yıkarken ve cenazeyi kabrine götürürken seslice, topluca beraber ne yapmak? Zikir. Mesela ben Suriye'de görüyorduk. Böyle bir panel van otobüsün şey minibüsün üstüne cenaze ve içine cenaze koyuyorlar. İşte müzik şey var aletler oraya Kur'an-ı Kerim'i takıyorlar. Bağıra bağıra Kur'an okuyor, arkalarında bağırıyorlar. Zikirlerle filan böyle sanki şey yani mitinge yahut da maça gidiliyor. Yani böyle bir şey adet var. Bir böyle bir bidat var yani oldu. Evet. Eğer diyor, şey kadınsa eee Ölü kişi kadınsa saçlarını diyor gözlerini yapmak? örtmek yani böyle gözlerini saçlarını örtmek de nedir diyor iki taraftan bidattır yani böyle bir şey yok. Evet kefen ve cenazenin çıkarılmasında işlenen bidattlar. <gülüyor> Aleykümselamın rahmetullahi ve selamet. Bazılar diyor ne yaparlar? cenazelerinin ölülerinin kefenleriyle Kibirlenirler. Yani kaliteli kefen. Şu kumaştan kefen aldık. Şöyle yaptık. Değil mi? Bunları duyarsınız bazı yerlerde. Evet. Ee, kefenin üzerine bazı topraklarda, bazı ülkelerde yazı yazılır. Doğa yazılır. Bu da bidattir. Bazıları kefenin üzerine yazıyor. Doğa yazıyor. Ee, cenazenin süslenmesi. Cenazeyi böyle süslemek nedir diyor. <gülüyor> Bidatlerdendir. Ee, tabutun diyor üstüne sarık koymak veyahut da ne yapılıyor biliyorsunuz? Başörtüsü koyuluyor. Bunlar da biletler. Yani tabutun içinde yatanın e, cinsiyetini yani erkek mi kadın mı olduğunu <gülüyor> ifade etmek için yapılan davranışlar da bilettir yani. Bunu niye koyuyorsun? Onu sonuçta gelenler gidenler herkes onu biliyor. Evet. Ee, çelenk taşımak, çiçek taşımak bunlar biletlerdir. Ondan sonra Ne demiş? Şu inanış. Cenaze eğer ne kadar kilo olsa olsun. Yani adam 200 kilo, 100 kilo, 150 kilo. Ölmüş. Eğer salih bir kimse ise taşıyanlar ne derler? Kuş gibi geldi adam derler. Böyle inanırlar. Tamam mı? Bu da diyor bidattir. Ondan sonra cenazenin tabutu, tabutun ya da cenaze taşındığı sedinin, her bir köşesinden dört tane neyi var? Köşesi var. On adım atmak. Yani buradan sağdan başlıyor adam on adım atıyor, öne geçiyor on adım. Toplam kaç adım atmaya çalışıyor? Kırk adım atmaya çalışıyor. Bunlar da bakın demek ki yani bidatlar hususunda sadece bizim topraklarda şey yok. E, aşırılık yok. Konuda sanatkarlık yok yani. Başka ülkelerde de İslam coğrafyalarının sünnetten uzak yaşayan topraklarında da görüyorsunuz neler işleniyor, neler yapılıyor. Cenazeyi taşırken ne yapmak? Ağır ağır yürümek. Sünnetin ne olduğunu söylemiştik. Koşturarak, koşma temposunda, hızlı yürüyerek götürmek. Ondan sonra ee, ne var? Cenazede böyle sessiz kalmaya çalışmak. Yani tamamen konuşmuyorsun sen. Kesilmiş, bekliyorsun. Bu da diyor bir dağıttır. Hatta bunu Hanefilerden İbn Abidin zikre diyor. Evet. Bazı cenazelerde kasile-i okunuyor, delail-el-hayrat okunuyor. Bunlar da bidatlerdendir. <gülüyor> cenazenin arkasından bağırarak zikirler söylemek. La ilahe illallah, estağfurullah gibi böyle bağırarak zikirler. allah salli ala Muhammed gibi, el-Fatiha gibi. <gülüyor> tamam, bunlar bidat olan şeyler. Ondan sonra Başka çakalbani ne zikrediyor onları? Evet. Cenazenin arkasından ut yakmak, bahurdanlık yakmak, koku yakmak yani tütsü yakmak. Arkasından götürüyorlar. Tütsüyle götürmek. E ondan sonra bazı yerlerde cenazeleri ne yapıyorlar? Kabullere, türbelere götürüyorlar. Mesela geçen okudum ben. Irak'ta yaptıklarını Yok. biliyorum. Türkiye'de de geçen bir adam intihar ediyor, meşhur bir adam, bir roman yazarı. Adam intihar etmiş Boğaz Köprüsünden atlamış ondan sonra çıkarmışlar abisi bahsediyor diyor ki işte e, onu diyor bir mübarek mübarekle olan diyor şey vardı bir bağlantısı vardı bir bağı vardı aldık diyor cenazeyi gömmeden önce tab bize diyor emniyet dedi ki diyor cenazeyi teslim ederken kefen ne diyor dediler ki hani fazla dışarıda tutmayın çünkü ne haber 10-12 gündür suda kalmış e, kokar çürür suyu akar Tabi diyor biz aldık diyor abimi diyor götürdük diyor işte şeyin yanına dergi diyor türbeye orada birkaç saat onu orada beklettik diyor ondan sonra şey yaptık gömdük diyor tabi bu adamı şirkete kadar ne var götürür yani heh, görüyor musunuz arkadaşlar yani insanlar ne zannediyorlar bu adam o türbede tanınanın yanına götürüldüğü zaman ne olacak bir kutfiyet kazanacak bir mübareklik kazanacak ve bu bunu söyleyen adam işte televizyonda dizi filmler kendi dizi filmlerde oynayan, İslami camiadan olduğu bilinen, karikatüristen, güya ufku açık, bilinçli bir insan gibi gözüküyor ama yaptığı harekete bakın. Cahilliği adet. Evet. Daha önce bahsetmiştik. Cenazenin top arabalarıyla götürülmesi, ihtiyaç yokken arabayla taşınması. Ondan sonra bunların hepsi cenazede işlenen bir Evet. Burada kalalım. Cenazenin namazında işlenen biletler var. Ondan sonra defnederken, cenaze gömerken yapılan biletler var. Taziye, ha, cenaze taziyesinde e, işlenen bidatler var, var. Kabir ziyaretlerinde yapılan biletler var. Bunlar da son ders olarak bu kitapla ilgili. Önümüzdeki hafta çarşambaya bırakalım. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü la ilahe ente